1100 numaralı konu, Hz. Ali'nin Kur'an-ı Kerim'deki en ümit verici ayetler hakkındaki sözleri, Hz. Ali Iraklı bir cemaata şunları söyledi, Hz. Peygamber, kıyamet gününde Rabbim bana, ey Muhammed, razı oldun mu, deyinceye kadar şefaat edeceğim, buyurmuştur, ey Iraklılar, sizin yanınızda Allah'ın kitabındaki en ümit verici ayeti kerime, ey Resulüm, de ki, ey nefisleri aleyhinde aşın giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü o, bütün günahları affedicidir. Şüphesiz ki o, şirkten ve isyandan tevbe edenler için, çok affeden, çok esirgeyendir. Zümer, 39 suresi 53, ayeti kerimesidir öyle değil mi, cemaat, evet doğru söylüyorsun, dediğinde Hazreti Ali şöyle buyurdu. Fakat biz ehli beyt'e göre Allah'ın kitabındaki en ümit verici ayet, kesinlikle Rabbin sana, ahirette bol nimet veya dünyada kemalat ile galibiyet, verecek ve sen de hoşnut olacaksın, duha. 93 suresi 5 ayetidir. Bu ise şefaattır.